Merhaba İstanbul Servis Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programına hoş geldiniz. Bir Perşembe günü yine sizlerle beraberiz. Biz dinliyorsanız saat 11:30 olmuş olmalı. <gülüyor> Bugün konuklarımız Alican İnal ve Emre Gün Doğdu. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, biraz önce kayıtta yanlış söylediğim soyadını ayıkladık. <gülüyor> Böyle de bir dürüstlük yapayım. <gülüyor> o yüzden soyadlarını biraz üstüne basarak söylemiş olabilirim. Hoş geldiniz. Bugün açık mimarlık programında herkes için mimarlık ekibini ağırlıyoruz. Ee, onlarla beraber aslında e, Ordu'da sürmekte olan Atılköy Okulları projesinin kapsamında gerçekleştirdikleri Birini gerçekleştirdiler öyle diyelim kargı projesini biraz konuşacağız bir de hale sürmekte olan çaka projesini konuşacağız ama ondan önce ben sözü biraz Emre ile Ali Can'a bırakayım onlar herkesi mimanı şu ara neler yapıyor onlardan hızlıca böyle bir bahsetsinler sonra Altılıköy okullarına girelim hoş geldiniz tekrar hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee... Dediğim gibi bu yaz e, Ordu'da Kargı'da bir proje gerçekleştirdik. Esas büyük projemiz oydu. Ondan sonra yazın başında başladığımız çaka Projesi'nin süreci daha devam ediyor. Onunla şu anda onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Bir yandan genelde bir iş yaptık. E, musibet sergisine dahil e, Şey söz adında bir çalışma. Paralel evren yarattık bir bu Taksim süreci hakkında. Bu süreç nasıl daha farklı olabilirdi? Hı hı. Hani şu anda yaşananlar aslında başka türlü olabilir miydi diye bir tane gazete yaptık. Bunun yanında şu ana kadar medyada çıkmış bütün haberleri topladık. Onları da bir arşiv e, haline getirip o BNL masasına koyduk. Hı hı. Ee, bir yandan Twitter'da bir tane Taksim senin diye hashtagimiz var oraya atılan e, tweetler. Orada bir faks makinamız var BNL'de. Oradan çıkıyorlar. Hani bu Taksim süreci hakkında daha önceden yaptığımız gezi şenlikleri vardı zaten. Hı hı. İşte bu bu konuda hani, bir yerlerde nasıl bir üretim yapabiliriz, nasıl şey olabilir, daha farklı bir düşünce olabilir diye öyle bir şey vardı. Korhan Gümüş'le beraber Aha. yaptık bunu. Ee, bir de Taksim'le alakalı başka şeyler de var galiba, sürüyor aktif e, olarak. Yani yazın devam edemedik Gezi Parkı Şenliklerine ama Aha. yaz sonunda bir tane yaptık. Tam onun üstüne de bu herkesin malum olduğu inşaat süreçleri geldi. Evet. Bu tam inşaat sürecinin başlangıç anlarında change.org diye bir site var. Oradan bir imza kampanyası başlattık. Aslında Taksim platformunun daha önceden yaptığı bir imza kampanyası da vardı. Hani biz tekrardan buna bir farkındalık yaratma. Bunun yanında Alica'nın e, aktif olarak bulunduğu bir görsel üretme süreci oldu. Bu görseller şu anda Taksim'de yapılan eylemlerde de kullanılıyor. Hani insanları bu konu hakkında... Yani bayağıdır bir ıı, çalışılıyor dikkat çekilmek için de tekrardan tekrardan sürekli bunu gündemde tutmak lazım. Zaten Bu da hala artık, devam eden bir, bir evet, kampanya. Evet yani artık zaten hani ister istemez herkesin gündeminde tam şehrin göbeğinde hı hı. böyle bir inşaat süreci devam ediyor. Bir de işin ilginç yani, o gündemde kaldığı sürece de başka gündemleri <gülüyor> <gülüyor> şey alamıyorsun yani tartışmaya <gülüyor> alamıyorsun ilginç evet. bir şekilde çok kalabalık. Pardon devam et <gülüyor> neler var başka? Başka? Daha önceden de yaptığımız çeşitli atölyeler oluyor. Hı hı. Lise öğrencilerine, ilkokul öğrencilerine dönelik biraz mimarlık nedir, nasıl mimarlık düşüncesi nedir onu tanıtıcı şeyler yapıyoruz. Hı hı. Ee, şu an Salt Galata binasında AKM üzerine bir sergi var. Onun atölye serileri var. O kapsamda bir tane atölye gerçekleştirdik. Bir ikincisi daha yapılacak onun. Hı hı. Bir yandan çeşitli üniversitelerde de bu tarz atölyeler var. Diğer yandan da... E, Köy Okulları projesi var aslında. Hı hı. Ana yoğunluğumuzda onu da sayılabilir. Şey Geltay'la e, Hayrettin evet. yurt dışında galiba şu anda San evet. Francisco'dalar. Onlar evet. ne için gittiler? E, Architecture for Humanity'nin Design Like You başlığı altında düzenlediği konferans seriyeleri var. Hı hı. E, ona katılmak için gittiler. Orada işte çeşitli paneller oluyor, workshoplar yapılıyor. Bir yandan insanlar bu senenin e, konusu yaratıcı tasarımlar o projelerini tanıtıyorlar. Hı hı. Onlar da orada bizim derneğimizi tanıtmak amacıyla gittiler. Oradan çeşitli bağlantılar kurma, belki Architecture for Humanity ve herkes için mimarlık olarak İstanbul'da bir şeyler yapma, Türkiye genelinde bir şeyler yapma üzerine bir şey, fikir alışverişine gittiler. Harika. Diyelim. Ben de şimdi tabii tuzak sorularla biraz konuyu açmaya çalışıyorum tabii ki. Ee, ben de içindeyim derneğim. Evet. Sevgili dinleyenler. O yüzden aklıma geldikçe <gülüyor> neler oluyordu diye evet. Emre'ye soruyorum. Yani benim hatırlamadıklarımı sen de söyleyebilirsin <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle yapmıyorum. Ee, peki şeyden bahsederek devam edelim istersen. Gerçekten kargıyla e, devam edelim. Yani aslında belki e, herkes için Mimarlık Derneği'ni ilk defa Duyanlar için Hı -hı. böyle iki dakikalık belki kısaca bu dernek nereden nereye geldi gibi bir şey yaparsan bütün bu çalışmalar belki daha anlamlı olabilir. Yani ölçek 1 bölü 1 ile evet. başlamıştı. Hı -hı. Yani, e, uygulama esaslı evet. bir öğrenci kolektifiydi aslında. Sen devam et. Tamam. Ee, İT öğrencilerinin, mimarlık öğrencilerinin 2007 ve 2008 yılında kurduğu bir oluşumda ölçek 1 bölü 1. Hı -hı. Bir tane 2007 yılında Kahramanmaraş'ta öğretmen lojmanı. Bir tane de 2008 yılında Giresun'da Balıkçı Barınağı yapmıştık. Hı hı. Yani tasarımını biz yapıyorduk, uygulamasını biz yapıyorduk, fonunu biz buluyorduk. Hı hı. Yani okul dışına çıkıp bu işlerle daha böyle yüz yüze gelme, birebir içinde olma amacıyla kurduğumuz bir oluşumdu. Hı hı. 2008 yılından sonra bir iş yapılmadı ölçek bir, bir, bir bölü bir başlığı altında. Hı hı. Ama o grup hep bir yer aradaydı. Geçen sene Haziran aylarından yani yaz aylarından itibaren ne yapabiliriz? diye düşünürken dernek olmaya karar verdik. Aralık ayında dernek olduk. Hani o ölçek bir bölü bir zamandan gelen bir uygulama yapma e, mimari üretimde bulunma şeyi e, düşüncesi hep vardı. Köy Okulları projesi de oradan çıkmış bir şey. Siz bir şeylerin peşinden böyle nereden nasıl iş kapabiliriz ya da bunu nasıl böyle bir projeye dönüştürürüz falan diye bir araya gelmekten daha ötesinde bir motivasyonunuz evet. var seçtiğiniz projelerde çünkü seçtiğiniz projelerde aslında problem daha yok ortada <gülüyor> o problemi tanımlayıp o problemin e, daha derinleşebilmesi için doğru soruları sorup işte e, yerel yönetimlerle e, buna destek olacak finansman ya da işte malzemeyle sponsorlara ulaşıyorsunuz vesaire bütün bunun hepsini kurguluyorsunuz o anlamda e, hani işte nasıl mimarlık yaparız Hı -hı. sorusuna e, değişik bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlara belki de şeyin adresini söylersek oradan daha inceleme fırsatı web bulabilirler. Hı -hı. Evet herkes için mimar.org bir yandan da facebook sayfamız var orası web sitesinden belki daha aktif de diyebiliriz Hı -hı. sürekli Hı -hı. güncellemeler oraya da yapılıyor oradan bizi takip edilebilir isteyenler. Hı -hı. Bir de şey tabii bunun bir dernek olduğunu da hatırlatalım. Evet, <gülüyor> desteği bekliyoruz. Her türlü desteği. Her zaman her türlü desteği açıyoruz. Evet. Çünkü bir de süreçleri herhalde şey katılıma açık olduğu Hı -hı. için sadece maddi ya da malzeme anlamında yani bu bir inşai faaliyetle çoğunlukla sonlandığı için malzeme anlamındaki yardımlardan daha öte yani iş gücü. Örgütlemek için kişi evet. işte koşturacak edecek ya da projeleriyle gelip o projelerin sorumluluğunu alacak kişilere de ihtiyaç Hı -hı. var. Herkese açık olduğunda. Ki zaten işte Atılköy Okulları bizim ölçek bir bölü bir zamanda aklımıza gelmiş bir şeydi. Hı -hı. Hani ara ara düşünüyorduk onu uygulamaya koyduk. Hı -hı. Yani bizim böyle kendi bulduğumuz senin dediğin gibi problemler ya da Hı -hı. daha problem olmayan projeler olacak ama bir yandan insanlar da ...bize gelip kendi projelerini anlatabilirler... ...onlarla beraber çalışabiliriz... ...hani ileride daha fazla böyle... ...bunları bullaş, bu, e, birleştirebilecek... ...bir platform olma niyetimiz de var... Hı hı. ...tam kargıdan bahsedelim o zaman... ...yani bütün tamam. bu süreçlerin sonunda... ...dernek bir şekilde kuruldu... Hı hı. ...bütün eğitim faaliyetleri de var... ...bir yandan tasarım işleri de yapıyorlar... ...çeşitli ölçeklerde... ...aslında mahalle projesinde de evet. sizin şeyiniz var... ...onu bahsetmedik... Onu... Do daha Ali belki, Can evet. daha ha. söze giremedi o girsin. Tamam ee, onu, onu bahsedelim istersen ondan da büyük aslında çoklu katılımlı e, bir şey var yani Fikirtepe ve sizin olduğunuz bölüm neresiydi? George Park. George Park. Hı -hı. Onunla ilgili biraz bahsediyorsan. Aslında çok kabaca proje kentsel strateji <gülüyor> adlı bir ofisin diyelim ama böyle sosyal durumlarda da e, yer alabilen bir ofisin daha farklı ofisleri ya da grupları. Dileyen herkesin kendi işlerinde organize olup dahil olabilecekleri ve gündemde olan şu anda kentsel dönüşüm durumuna farklı bir alternatifler geliştirecekleri bir toplantı diyebiliriz aslında. Hmm. Üretime dayalı bir toplantı. Biz herkes için mimarlık olarak orada yer almıştık. Yortçu Parkı'na aslında kıyısı olan bir alanda. Ve aslında çoğu proje alanına göre çok daha iyi durumda. Belki de son sıralarda yer alabilecek kentsel dönüşüm faaliyetinin başlayabileceği bir alandı. Ve biraz alternatif bir e, yöntem tasarladık hı hı. diyebiliriz. Bir de şey orada paydaşları da dile getirmek önemli yani. Sadece e, bir grup mimar ya da planlamacı bir araya gelip kentin belli bir alanı için bir tasavvurda bulunmuyor. Hı hı. Orada... E, işte ...yatırımcı olacak, müteahhit grupları ile evet. falan vesaire toplantılar yapılıyor galiba değil mi? Öyle evet. bir şey var. Yani projeler sonlandıktan sonra her e, alanın e, belediye başkanları gibi... hani ...yerel yönetimden insanlarla buluşmalar ayarlanması... ...ve aynı şekilde daha sonra yatırımcı olabilecek insanlarla da görüşmeler e, ayarlanması gibi durumlarda devam ediyor. Bu da aslında. şöyle aslında ilginç, e, derneğin içinde olduğun zaman... Bütün bu süreçlerin içerisinde projelerin içinde olup yani şöyle diyeyim öğrenciyken bile hı hı. E, aslında bütün bu yerel yönetici, yatırımcı ve aradaki bu e, hani e, katrantları vesaire yani kentin aslında değerlerinin nasıl el değiştirmesi gerektiğine dair projelerde söz sahibi ya da aktif rol oynama durumuna gelebiliyor insan aslında derneğin içinde yer aldığı zamanda neyse biraz böyle dangul dungul gitti kazan <gülüyor> <Evet. gülüyor> karışık gitti ama şimdi kısa bir ara verelim. Sen söyle şey anonsu da sen yap istersen Hangi parçayı ee, dinleyeceğimizi Selda'dan yaz gazeteci yaz adlı parçayı dinleyeceğiz Sonra da o gazete muhabbetini de sanırım projeye bağlayacağız <gülüyor> <gülüyor> siz yere genç öldüren elleri yazma duda doktorsuz ölen kulları da yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz e efendi yaz yaz yaz gazeteci yaz yaz yaz, yaz e efendi Bir barkı yıkılanları yazma Bir de Türkiye'de dul kalan da Yaz yaz gazeteci yaz Yaz yaz e efendi yaz Yaz yaz gazeteci yaz Yaz yaz e efendi yaz Merhaba, tekrar beraberiz. Herkes için mimarlık ekibinden Emre ve Alican bizlerle beraber Yaz Yaz Gastici yazı e, dinledik. Evet ben yönetimi size bırakıyorum. Buyurun, pasa atıyorum. Tamam. Ee, kısaca kargoya değinecektik. Aha. Kargı Ağustos'un sonu ve Eylül başında 10 günlük bir atölye yaptık Kargı'da. Mevcut bir 4 senedir köylülerin uğraşlamam bitiremediği bir okul binası vardı. Onu tamamlamak için gittik oraya. 10 kişi katıldığı atölyemize 10 gün boyunca çalıştık orada. İşlerin çoğu bitti. Bizden sonra kalan bazı işler vardı. Oradaki yerel ustalar da onları bitirdiler. Ee, o okul tamamlanmış oldu. Hı hı. Şu anda 300 öğrenciyle eğitime devam ediyor. Bina bitti ama binanın e, etrafında istinat duvarı gibi, giriş kapısı gibi, oyun parkı gibi çeşitli ihtiyaçlar da var. Biz döndükten sonra onların da e, bütçesini arıyoruz. Bir hı hı. şekilde bulmaya çalışıyoruz. Hala bulamadık maalesef. Hı hı. Yani oraya biraz daha bir şeyler götürüp hani kargı projesi sonlanmış diyebiliriz. kargı Tokat sınırına yakın evet Tokat sınırında hatta hı hı. bir de Çaka var Çaka da e, deniz kıyısında evet. Karadeniz'de e, yerini falan istersen hızlıca bir daha önce aslında değinmiştik o yüzden kısa bir özet geçebiliriz hı hı. belki Alican süreç hakkında böyle bizi bilgilendirirse keyifli olur buyurun <gülüyor> Çaka'nın yeri aslında kargı oranla çok daha e, Geçişin olduğu bir yer. Hı hı. Çakalı olmayanlarında uğrak noktası olan bir yer. Perşembe ile Fatsa arasında. Perşembe mi? ile Fatsa arasında evet. Bir burnun bir noktasında aslında. Hı hı. Ve hani Karadenizlerin özellikle de orduların çaka dendiğinde neresi olduğunu anladıkları ve çoğunun da çocukluğunda eğer orada geçirmişlerse çok geniş bir plajı olduğu için çeşitli anılarında yer almış bir yer. Orada iki tane bina var sahilde. Onlarla ilgili bir çalışma başladı. Haziran ayından belki daha önceye uzanıyor tabii hı. de. Yani esas aktif olarak bir workshop falan yapıldı galiba değil mi? Evet 15-17 Haziran tarihleri arasında. <gülüyor> böyle sorular yapıldı. sormak zorundayım tabii ki. Ben de oradaydım da. <gülüyor> Hatta benim e, dernekle tanışmam da ilk defa o workshopta oldu. Hı hı. O zamandan beri devam eden bir e, herkes için mimarlık yaşantım var diyebilirim. 15 tane öğrenci vardı evet. 15 ya da 17 7-8 kişi de dernekten vardı orada bir çalışma gerçekleştiği köylülerle tanışıldı orada üretimler yapıldı sonrasında nasıl devam etti iş sonrasında döndük buraya ve bir aslında geniş çaplı bir çalışma planı yarattık devam etmek isteyenler olarak ve bu belli aralıklarla toplantılar yaptık ve bu toplantılarda orada üretilenleri konuştuk ve sonrasındaysa yine dışarıdan katılıma açık bir çaka bir gün çalışması yapıldı o da bir atölyeydi aslında bir günlük ve çeşitli gruplar bir gün boyunca sıfırdan ellerindeki verilerle başlayıp çaka için bir senaryo ürettiler ve orada Boğaçan Dündaral, Berna Dündaral bir de Yılmaz değer Yılmaz değer e, jüri Demeyelim de değerlendirici ve sorularla işleri açıcı konumunda. Katalizör görevi. Evet görevi olabilir. gördüler ve oradan sorular çıktı değil mi? Şeyle ilgili özellikle süreçle ilgili nasıl bir yere ait bir şey üretilecek soruları özellikle orada çok baskındı. Hı hı. Çünkü yapılan her şey o sürecin sonunda böyle hep dışarıdan bakan bir gözün orayı yerleştirmeye çalıştığı şeyler gibiydi. Sonra siz oradaki çok... Farklı gruplara ulaşabilmek için bir iletişim ağ gibi bir şey kurdunuz galiba değil mi süreç içerisinde? Evet. Yani, Kimlerle konuşuldu mesela? O noktada aslında şöyle bir durum vardı. Bizim için de öz gibi bir durum oldu. Çünkü İstanbul menşeili bir grup olarak Çaka'da hani yaptığımız şeylerin tırnak içerisinde kent soylu kalması gibi bir eleştiri söz konusuydu aslında. O noktada bizim aslında en başından beri hani bu katılımcı durum nasıl sağlanabilir e, sorgulayıp geldiğimiz nokta tekrar çakaya gidilmesi, bunun birden çok defa yapılması, hı hı. farklı insanlarla yapılması ve olabildiğince farklı aktör gruplarından insanlarla görüşülmesinin aslında bir şekilde tetikleyici olabileceğiydi, ne hı hı. olabileceğiyle ilgili ve aslında bu e, çapta diyelim yakın zamanda tekrar bir çakaya ziyaret gerçekleştirdik hı hı. O ziyaretin öncesinde e, yerel karakterlerle tanışıldı değil mi aktif kişilerle acaba evet. yani e, o tartışmayı da hatırlıyorum yani tamam hani biz böyle bir şeyi e, istiyoruz yapmak istiyoruz ama orada bunu sahiplenecek bu projeyi götürebilecek kimler var sorusunun karşılığında işte orada e, yerel destekçi olacak insanlar bulmak e, istendi değil mi oraya e, tanımlanacak fonksiyonun ortaya çıkabilmesi için e, Yakındaki ilkokulla, üniversitelerdeki öğrenci kulüpleriyle en son siz gittiğinizde görüşmeler yaptınız galiba. Onlarla iletişim kuruldu vesaire. İşte tekrar ilçe inli eğitime gidildi. Valilik de sanırım hı. görüşüldü. Bütün bu kişilerden bir kısım bilgiler elde edildi galiba. Bir de hı hı. şeydi yani yazın gidilen güzel denize girilebilir güzel durumun bir de kışını görelim evet, diye kesinlikle. gidilmişti denize girdiniz sizine galiba Hadi O bir kaza sonuç <gülüyor> oldu sanırım. <gülüyor> Onun videosunu da Facebook'tan görebilir dinleyenler. <gülüyor> bunun sonucunda yine böyle bir bilgi süzüldü sanıyorum ki yani program mı kesinleşti aslında o şeyi de belki internetten bakabilirler hani programa dair farklı alternatifler bu son gidişte galiba. bir çerçeve içerisinde daraltıldı. Evet, daraltılabildi. Özellikle yakındaki bu tüm köy okullarının taşımalı bir şekilde gittikleri okulun da çok ciddi eksikleri olması ve oraya olan yakınlığı bizim hı hı. Atıl köy okullarımızın e, baya bir e, ana şekillendirici etmenler olacak gibi tablo çıktı aslında. Hı hı. Bundan sonra nasıl ilerleyecek o proje? Yani tasarım süreci hala devam ediyor. Hı hı. Ee, i̇nşası da planlanıyor tabii ki ama bu tasarım süreci nasıl ilerleyecek? Yani işte dediğin gibi belli bir karara varmış olduk bu bütün görüşmeler sonucunda. Aralık ayına kadar, aralığın ortası gibi olur muhtemelen. Bir konsept proje çıkaracağız. Hı hı. Onu gene yereldeki resmi kurumlar, köylüler herkese sunacağız. Ne düşündüklerini tekrar onlardan bir geri dönüş alacağız. Ee, o proje yapıldıktan sonra o, e, ...haziran ayında uygulamasını düşünüyoruz... ...hani o projenin daha detaylı çizilmesi... ...belki malzeme bulunması gibi... ...daha böyle teknik konular gidecek işin içine... Hı hı. ...bir yandan işte oraya sürekli giderek... ...belki orada farklı küçük etkinlikler de yaparak... ...insanların ilgisini daha da fazla çekerek... ...daha fazla sahiplenmesini sağlayarak... ...çeşitli etkinlikler öyle yapabiliriz... ...gene bu çaka bir gündeki gibi... ...dışarıdan e, bize fikirlerini... ...iletmek isteyenlere toplayacağımız buluşmalar olabilir... Hı hı. Ya yani bu, bu sürecin tamamı hani katılımcı bir şekilde olmasına çalışıyoruz. Bir de yani. şöyle bir şey yaptınız. Siz sadece hani oraya gidip işte biz geldik böyle bir şey yapıyoruz demekten daha öte bir gazetede hazırladınız değil mi? Yani şeyle aslında aradaki dinlediğimiz parçayla alakası olan <gülüyor> evet. şey buydu. O Yani e, en son şu gidişinizden önce e, yapılmış olan her şeyi içeren ve böyle kahvelere dağıtılmak üzere bir gazete tasarladınız. Onun içeriğinden bahsetmek ister misiniz? Yani neden öyle bir şey niyetlendiniz mesela? Niye? Yani biz oraya gitmeden önce hani oradaki insanlarla da tek yani gittiğimizde de konuşmuştuk. Şimdi de konuşmak istiyorduk. Ama Hı -hı. hani biz ne yaptık? Ne ediyor bu çocuklar? Biraz haberleri olsun bizden diye. ...öyle bir bütün yaptığımız çalışmaları topladığımız bir gazete oldu. Hı hı. Belki onun da bir gazete kahveye gitmesi, okunması daha bir heyecanda yaratmış... ...oraya bir arkadaşımız götürmüştü. Hı hı. Öyle yani yabancı olmayan bir nesne evet. olarak hı hı. orada yer alması. O gazeteyi de aslında internet sayfamızdan bulabilir isteyenler. Hı hı. Yani o sürecin bütün bu öncesinde yapılan... Daha da ...şöyle diyelim... İşte bir ziyarete geldi çocuklar 25 kişi bunlar işte orada bir şeyler yaptılar sonra yok olup gittiler sonra tekrar geldiler falan. Bütün o aradaki Kopuklu, boşluğu gidermek, evet, için, gidermek için bir de yani siz gitmeden önceden gazetenin gitmiş olması da <gülüyor> ayrı bir şey yani onu böyle elinde sen götürüp bıraksan belki insanlar baskı altında hissedecekler. Evet. Ama yani o ortada duran bir nesneyi gönüllerince hmm. eleştirebilmeleri yani, e, aslında o sürecin açılması e, Bu ilk gittiğimiz seferde de önemli. olmuştu. Yani hemen gidiyoruz oraya işte 25 hı hı. kişi dışarıdan gelmiş hani ne düşünüyorsunuz ne istiyorsunuz bir anda sorunca belki çok da akıllarına bir şey gelmiyor da çok garip de karşılayabiliyorlar. Hani biraz aslında daha uzun sürelerde düşünüp akıllarına gelecek şeyleri bize iletmeleri için öyle bir yola başvurduk. Evet, bir de yani o süreci katılıma açtığını iddia eden durumlarda bazı kararlar o kadar hızlı gerçekten verilemiyor yani hı hı. Ee, insanlar da o hızlı karar verilmesi gereken anlarda gerçekten ihtiyaçları olan şeyleri ya da en önemsedikleri şeyleri dillendirmeyi ya unutuyorlar ya çekiniyorlar vesaire. O yüzden böyle bu zamanları açmak zamanı açamıyorsan da işte çünkü o öyle bir durumdan ortaya çıkmış olan bir şey bir yandan da hani zamanı genişletemiyorsun o zaman araçlarıyla o zamanı yani orada bulunmadığın zamanın içine bunu atarak o zamanı sen olmadan kullanmak falan gibi bu araçları geliştirmek de önemli yani. Hı hı. Çünkü yani o, o da bir iletişim aracı. Tek başına gidip orada kendini anlatmaktansa o senin yaptığını ettiğin şeydir. Onların dilinden onların da üstüne konuşabilecekleri bir şekilde bir materyal olarak taşıyor. O açıdan da yani o sürecin bir parçası olarak önemli yani açık sürecin parçası Çünkü olarak. Çünkü bir de şöyle bir durum da vardı. İlk gittiğimizde de Haziran'da ve bu yakın zamanda tekrar gidişimizde... Hani köylülerden aldığımız geri dönüşler, bizim anlık sorularımız sonucunda aldığımız geri dönüşler, çeşitli moral bozuklukları yaratabiliyor. Çünkü hı hı. hemen bir cevap almıyoruz. Hani Tabii. iki geldiniz, burayı şöyle bir şey yapabilirsiniz ve biz çok mutlu oluruz gibi bir geri dönüş alınamıyor. Ve içlerindeki o değerli parça, onların bile farkında olmadığı, ama bizim oraya koyduğumuz bir şeyle ortaya çıkabilecek, hani o mutluluk sebebi durum, bu tip bahsettiğin geniş zamanlı, laştırma nesneleriyle aslında hı hı. sağlanabiliyor gerçekten. Bir hem o hem de yani misafir olarak gelmiş kişiye negatif bir şey de söylemiyor. Evet, yani şeyi de anlayamıyorsun. Yani gerçekten ne olup bitiyor orada yani? Orası nasıl kullanılıyor? Oranın ihtiyaçları nelerdir falan? Bunlar hep gizli ve örtük kalıyor. Çünkü hani misafire hep iyi <gülüyor> oluyor yani. ya genelde tavır. Negatif bir şey de duyamıyorsun. Ama işte önceden yani bu son e, toplantıda herhalde yani son çakaya gittiğiniz zaman olan bir tane şeylerle ilgili herhalde. Blokta bir şeyler evet, okuyacağız. Bir Hı -hı. Yani orada belki takip edilebilir. Yani orada işte... E, Oranın da yerel girişimci karakterleri var değil mi? işte evet, işi ticarete dönüştürmek isteyenler falan. Bütün bunun hepsi açık hale geliyor aslında. Ee, devamını bloktan e, adres tekrarlayalım istersen. Herkezeçemimarlık.org adresinden e, takip Facebook edebilirsiniz. Ve Facebook sayfasından e, Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz, bizleri süreci paylaştığınız için. Sizleri ee, Üretimimiz sürdüğü sürece <gülüyor> ağırlamaya devam edeceğiz Evet program bitti görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere.